Merhaba, Türkiye Çevre Platformu Temsilciler Meclisi 18-19 Mayıs 2013 günleri Ankara'da İç Anadolu, Marmara, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz Çevre Platformu temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantının sonuç bildirgesini açıkladı. Reyhanlı'da yaşananların ve savaşın her türlüsünün kınandığı açıklamada yeni anayasa çalışmalarında doğa, çevre ve insan hakları konularındaki kazanımların aynen korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu içinde bulunan ÇED muafiyetinin kabul edilemeyeceğinin de bildirildiği bir bildirgede tüm yatırımların ÇED kapsamında ve halkın denetiminde olması gerektiği vurgulandı. Sonuç bildirgesinde İç Anadolu'da yeraltı sularının tarımsal sulamada aşırı kullanımının yakın gelecekte geri dönülmez sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Vurgulanan bir diğer nokta ise nükleer ve fosil yakıtlı santrallerin sorunlu enerji teknolojileri olduğu enerjide çözümün %100 yenilenebilir enerjinin kullanımından geçtiğiydi. Nükleer ve termik santrallerin eski teknolojilerinin ithalinin yenilenebilir enerjinin Türkiye'de yaygınlaşmasının önündeki temel engel olduğunun vurgulandığı bildirgede, yenilenebilir enerjiye tam geçiş için Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde bloke edilen enerji faslının acilen açılmasının talep edilmesi gerektiği de söyleniyor. Radikalden güven sak, New York Manhattan'daki Central Park'ın metrekaresi 2500 dolar olan dünyanın en popüler kentinde nasıl olup da şimdiye kadar talan edilmeden durduğuna dair yazısında bu durumu seçmenlerin siyasilerden yaşanabilir bir çevre talep etmesine bağladı. 21. yüzyıl kentlerinin yüzyılın olmaya aday olduğunu kaydeden sak, 1880'lerde nüfusu 1 milyonu geçen tek dünya kentinin Pekin olduğunu, 20 yıl sonra milyonluk kentlerin sayısının 16'ya çıktığını, 2000'de ise sayının 378'e ulaştığını belirtti. 8,5 milyonluk New York'ta 3 bin dönümlük arazide 1859'dan bu yana varlığını koruyan Central Park'ın sonradan taşınan topraklar ve kamulaştırmalarla yapay bir şekilde kurulması bir yana, Kuruluşundan itibaren ek kararlarla büyüyen parkla ilgili olarak belediye meclisinde imara açılmasıyla ilgili hiçbir tartışmanın olmaması ironik bir şaşkınlıkla karşılayansak, Türk olunca insanın böyle bir deneyimin yazık ki olamıyor. Bizim buralarda böyle bir deneyim yaşamak ne yazık ki kolay değil diye yazdı. Aradaki büyük mentalite farkında şu durumu ortaya koyuyor. Bizim mecliste sürekli imar değişiklikleri ve imar meseleleri tartışılıyor. New York'ta ise kentin nasıl daha yaşanabilir, daha fazla içinde yürünebilir bir kent haline getirilebileceği konuşuluyor, diyor SAK. Central Park'ın korunmasının tek basit nedenini insanların böyle olmasını istediği şeklinde açıklıyor. İzmir'de 7 ampulle bütün kış ısıtılan evin elektrik faturası da sadece 75 lira tuttu. Isınmak için 7 ampulün yeterli olduğu 300 metrekarelik 3 katlı, ev aylık 75 lira elektrik faturasıyla kışı geçirmiş oldu böylece. Yılda metrekare başına 15 kWh enerji kullanan ev %90 enerji tasarrufu yapıyor. Urla'da yaşayan Alman mühendis Gert Ketelhake, Türk firmalarının desteğini alarak kendi kendini ısıtan ve soğutan Türkiye'nin ilk pasif evini hayata geçirmiş oldu. 16 cm kalınlığında ısı yalıtımı uygulanan eve doğal gaz faturası gelmiyor. Enerji kaybını minimuma indiren pasif evlerin sayısının 13.000'e Almanya'da olmak üzere dünya genelinde 17.000'e ulaştığı ifade ediliyor. Alman çevre mühendisi Gerd Ketelhake evdeki geri ısı kazanımlı özel havalandırma sisteminin kışın soğuk yazında sıcak havanın içeriye girmesinin önlenmesinde ve mekan sıcaklığının korunmasında devreye girdiğini belirtiyor. Teras çatıda uygulanan drenaj sistemi sayesinde de yağmur suyu bahçenin yerinde yerin altında gömülü 20 tonluk su tankında toplanıyor bu sular. Ve bahçe sulamada, tuvaletlerde, çamaşır makinesinde kullanılıyor. Güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesi işi de solar panellerle çözülüyor. Böylece kış aylarında ek bir ısıtmaya da gerek yok. Kalorifer sistemi içinde gerekli olan sıcak su bu paneller sayesinde güneşten geliyor. Evdeki her bir enerji kaynağı evi ısıtmaya yetiyor. Bir ampul, açık olan bir bilgisayar fanı. Hatta eve gelen komşuların vücut ısıları evin sıcaklığını arttırabiliyor. Pasif evin özel ısı yalıtım sistemi içinde toplam 20 bin lira harcamış. Bu maliyetin elektrik ve ısınma faturasından 5 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazıyla lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruların ...yönetmelik ve tebliğ güncelleme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kabul edilmemesi istendi. Önüne geçirdi yani lisanssız yayılımın. Ve bunun için 10 Mart 2013'te de yönetmelik uygulamalarının detaylandırıldığı bir tebliğ vardı. EPDK bunlarla ilgili gerekli değişikliklerin yapılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözüm amacıyla... ...düzenleme yapılması çalışmalarının devam edildiği açıklamasını yaptı. Pek anlaşılır bir açıklama değil... Hukuki sonuç doğmasına mahal vermemek amacıyla kurumumuzca ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanarak resmi gazetede yayımlanmasına kadar lisanssız elektrik üretimine ilişkin işlem tesis edilmemesi gerekmektedir deniliyor. 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu ile lisanssız elektrik üretimindeki 500 kW'lık sınır 1 MW'a çıkartılmıştı. Yaygın uygulaması ile artık kesinlikle nükleer ve kömüre ihtiyacımız kalmıyor bu sayede.